Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna lehtediye lillahi ve ma tevfik li ma'at sami illa billah laqad jaat rabbina bil hak sallu ala rasulina muhammed allahum salli ala sayyidina muhammed sallu ala tabibi qulubina muhammed allahum salli ala sayyidina muhammed sallu ala şefii'i zunubina muhammed allahum salli ala sayyidina ve ala alihi ve sahbihi sallam Ağzıb Allah, tümül alimim, den Şeytan, Raziim, Rabb, ağzıb K. M. H. M. Z. Şeyatin, ağzıb K. Rabb, yaptırıon. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yaahe L. D. A. Manu, k. T. B. Alaykom. C. I. A. M. K. M. A. K. وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ سُُّٓ ebla لَا ve وَلَا قُوَّةَ اِلَّا مِلّٰهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ Telefonları sessize alalım, sonra hoca ıslık çalıyor vaazın arasında derler, biliyor musun? Şimdi bugün neredeyiz? Ramazan-ı Şerif'in ikinci gecesine yaklaşmak üzereyiz. İlk gününün iftarında Müslüman kardeşlerimizle, cemaatlerimizle Ahmet Yesevi Derneği'nde buluştuk. Elhamdülillah. Bundan sonra da Allah'ın bir mani vermezse her gün inşallah yedi işte yirmi geçe falan burada sohbete hazırlanırız. Siz buçuktan evvel de hazır olun. Yedi yirmi geçe falan dinleyenler sohbetin başlamasına göre kendilerini hazır etsinler. Ondan sonra 8 gibi inşallah bir ara vereceğiz. O arada hanımlar işte yemeklerini yapmasınlar, ee, bir baksınlar sofralarına hazırlıklarına diye bir 10 dakika 8'de ara veriliyor. Ee, o arada da biz zikirlerimizi yaparız. Biz size de söylüyorum işte hangi gün hangi zikirleri beraber yaparız inşallah. O payı vereceğiz. Ee, televizyonun tabi faydasına olsun diye o arada. Benim kendime bir fayda yok ama. Bu hizmetlerin devamı için. Onlar da bazı duyurularını yaparlar, ilanlarını yaparlar. Ondan sonra 10 on gece, 8-10 gece tekrar başlanır inşallah iftara kadar. Son 2-3 dakikada da duaya başlanır inşallah. E, oru ağızlarınız hürmetine, iftar saatinde %100 yüz makbul size verilen dua sözü, kabul sözü hürmetine Allah'ım bize de ehli sünnet Müslüman kardeşlerimize, vatanımıza, milletimize... Ve eli sünnet müslüman Bütün dünya üzerindeki kardeşlerimize Ferahlıklar verir, fereç verir mu, Belaları kaldırır, musibetleri kaldırır Böyle dualar edelim işte Bir iftarda mutlaka tuttururuz Allah'ın izniyle ee, Sizin gibi temiz insanlar var ee, Dünya neryenden dinleyenler var Tabi oruç ağzına Her gezdin ağzı bizim gibi günahkar değildir Günahsız ağızlar da var ee, Bulo ermemişler var Yaşlılar var, Allah onları günahsız sayacak kadar yaşlılar var. Böyle e, bir ümit içerisinde, bir sevinmek içerisinde bu işi e, inşallah götürelim. E, evvela ilim meclisi, tabi burada en iyisi ayağıyla gelip adım ataraktan sohbette bulunmaktır. Bunun en eftali budur. Ama başka yerlerden de, radyodan, televizyondan şimdi çoğu insanlar yoldadır arabada. Onlar da Allah'ın işte Celle Celaluhu, lütfudur bu radyo. Televizyondan daha bir lütuf yani. Arabadayken de dinlenebiliyor. Onlara da ulaşmış oluyoruz. Ama onlar da niyet etsinler. Herkes ilim meclisinde hazır olmaya niyet edelim. Evvela niyet. Ve bir Ramazan şerif boyunca buna devam edelim. İnşallah Rahman. Gelebilenler de her gece gelemez. Bir gece o gelir, bir gece bu gelir. Burada da efendim İftardan sonra serbest ediyoruz sizi zaten. İstediğiniz yere yemeğe kavuşursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İbn Asakir de olabilir. Başka kaynaklarda da var. Men hadara meclisenin min mecalis ilim fi Ramazan. Her kim ramazan Şerif ayında ilim meclislerinden bir mecliste bulunursa Şimdi burada ayet hadisler okunacak. Bu tam bir ilim meclisidir. Böyle bir mecliste bulunursa, bunun en eftali, ne dedim çünkü ne diyor bak, şimdi ondan anlayacaksınız. كَتَبَ bi kulli بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةِ allah Teala o yolda giderken, o ilim meclisine katılmak için yürürken, attığı her adıma mukabil ona bir sene sıralı ibadet yazar. Onun için adımlarınızı kısa tutun, kısa kısa atın. Bir de biraz uzaktan yürürseniz, ona göre. Benimle alakalı bir şey değil bu. Bunun hesabını melekler yapıyor. Bir sene ibadet, ikinci adım attın bir sene daha, üçüncü adım attın bir sene daha. E sen şuraya gelin, şuradan arabanı bile park etsen gelene kadar 30-40 adım mutlaka 50-100 adım atıyorsun. Ya bu eder 50 sene, 100 sene ya. Bu nasıl bir şeydir? Ramazanın bolluğudur. ''Veyekûnû ma'yye tehtel arş yevmel kıyameti'' Kıyamet günü benim bu ümmetim arşın altında tabi mahşerde en büyük sıkıntı cennete girdikten sonra herkes rahat da 50 bin sene sürecek o uzun günde o mahşerde o sıkıntıda bu kişi Ramazan günü ilim meclisinde bulunduğu için arşın altında benimle beraber civarımda komşum olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve civarı çok büyük. Yani çok da geniş. Sen bana da yer olur mu zannetme. Benimle beraber olur buyuruyorsa seni beraber edecekler. Burada tereddüde mahal yoktur. Mühim olan ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölebilmektir. Ölebilmenin de yolu nedir? Yaşayabilmektir. Bugün bu yoldaysak inşallah ölümümüzde bu yolda olacaktır. Tabi yaşadığınız gibi öleceksiniz. Söz veriliyor bize, hadis-i şeriftir, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Biz ki camilerde, cemaatle, işte derneklerimizde, tekkelerde, zikir meclislerinde, ilim meclislerinde oturduk kalktık. Ben 40 seneyi geçti belki de, e siz de epey senelerdir bu yoldasınız. E bizi şimdi Mevla kötü bir işte yakalamaz ölüm inşallah. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, bunda şüphe etmeyiniz. Bak adamlar 90 yaşına 100 yaşında adam ölüyor. 90 ya 100 yaşına. Sağlığında cemaatten nasibi var mı? Yok. Zikri var mı? Yok. İbadeti var mı? Yok. Ee, Ramazanda bir farklı ibadeti var mı? Yok. Tesbihi var mı? Yok. Kur'an kıraatı, tilaveti, mukabele var mı? Yok. Şimdi bu adamı e, ölürken zikir üzere ölmesini nasıl beklersiniz? Şaşkınlık olur. Mevla'nın işleri bunlar. Bazı kere e, şimdi hapishaneden yazdığım mektupların tahsihlerini yapıyorum. Kitap hazırlıyorum da onu. Onlarda ne ilimler var yani. Onu var ya çok kitapta bulamayacağınız şey o hapishaneden yazdırıldı bana. İlmihal kadar oluyor sayfası. Sekiz sayfayı geçebilir. O kadar ilim yazılmış yani. Orada işte Arten Usta, mı Usta bir şey. Habertürk gazetesinin bir haberini orada paylaşmışım. Ama ilginç bir şey yani. Ya Darlac'da öldü Ermeni mi ne? Adam e, şeyini çağırdılar işte mı neyse. oluyor bazı kere insanlar bakamıyor evde Darlac'a oluyor. E, çağırdılar. Onlar da kiliseye gittiler işte işte masraflar bilmem neler nedir filan. 8 milyar istediler o zaman. Kilise 8 milyar istediği Onların mezarları da pahalı herhalde, kıymetli falan. İstanbul'un göbeğinde yerlere hep onların. Mecidiyeköy şurada, burada. Bizim gibi uzaklara gitmiyor ki bizim Müslümanlar, gariban. Ermeniler, Rumlar hep merkezde yatıyorlar. Bir daire parası gibi yerler yani merkez. Para istemişler onlardan. Allah Allah! Bunlar da demişler, ne biçim iş ya falan. Tam o arada Darlazze'nin görevlilerinden oğlunu mu ne çağırmışlar işte, oğlu herhalde. Dediler ona ki, artık imam mıydı, müezzinmiş orada. Darlızdan camisi de var içinde eski bir cami. Müezzinmiş orada. Dedi ki müezzin, ee, dedi yanlış anlamayın de bir şey diyeceğim falan. E, buyurun deyin demiş çocuk. E, yani dedi siz serbestsiniz ha dedi yani. Biz dedi bir dayatma gibi veya bir şey size e, şey etmiyoruz. E, ama vazifemizdir, mesul oluruz diye biz söyleyeceğiz falan. Adam da anlamıyor babası ölmüş zaten. Ne oldu yani? Dedi babanız dedi, vefatına yakın dedi buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasuluhu Bunu söyledi dedi. Şimdi ben dedi yalnız duydum dedi. Bu yalnız duyarım da sonra sana derken sen de dersin ki bana uyduruyorsun. Babamı müslüman mezarına gömdürmeye uğraşıyorsun falan diye o arada birkaç temizlikçi, bak görevliler çağırdım diyor. Onlar da şahit oldu, yani bir kere söylemedi diyor. Onları da çağırdım, birkaç kere daha söyledi diyor. Birkaç kere daha söyledi diyor. Hani biz diyor size baskı yapamayız. Ama biz de Allah'ın indinde de mesul olamayız. Ben bunu babanın ağzından duydum. Yani siz bilirsiniz artık hani Müslüman mezarlığına mı gömersiniz, cenaze namazı kılar mısınız, bu sizin bileceğiniz iş dedim diyor. Çocuğun da zaten kilisenin 8 milyar istemesiz moralini bozmuş. Lan babam zaten Müslüman olmuş dedi bedava mezarlık bedava belediye işte bile neyse onu halledecekler herhalde. Sonra nereden diyorum bunu aile karar aldılar kilisenin de yaptığı bu tutuma da kınamak için ve adam Müslüman mezarlığa Artin Ustamı ne diye biri adı da bir meşhur yani bunu kasteder ben şey ettim oraya yazmışım yani o zaman şimdi kafamda kalmaz tası yaparken önümden geçti bir daha. Arkadaşlar, şimdi burada tamam. Nereden geldik? Yaşadığınız gibi öleceksiniz. E sen de dediğin şimdi işte burnunuzu düşmüyor mu? Bu adam yani ne alaka şimdi son nefesindeki meşahadet nasip oldu buna? Mutlaka bir iyiliği vardır. Efendim Mevla'nın rahmetini celbetmiştir vesaire vesaire. Hani Ramazana hürmeti sayesinde bir mecusinin Müslüman ölmesi meselesi var. Ramazan'a saygı. Aa şimdi millet alenen yiyor. Yolun ortasında kız, karı, çoluk, çocuk, efendim meydanlarda hiç eski saygı, eski hürmet Mecusi'nin, Ermeni'nin, Rum'un gösterdiği saygıyı bu Ramazan'a şimdi Müslüman göstermiyor. Yani İslamiyet çok ilerliyor, Müslümanlar artıyor diyoruz ama hiç de dış durum öyle değil. Bazı semtlere orucucu uğramamış. Sen adet halinde olabilirsin. Kadınlar adet halinde tutmayacak. Sakın o ilahiyatçı hocalara inanmayın. Günaah girersiniz ya. Yazık zaten kan kaybediyorsunuz. Bir de aç susuz zulmetmen kendinize. Orucun geçerli değil. Hiç caiz değil yani. Kadın adet halinde, lohusa veya nifas halinde kan görürken 40 güne kadar sürebilir o. O halde tutmayacak. Orucu yok. Caiz değil, tutamaz yani. Ha tutsa daha iyi olur demiyorum. Tutamaz yani. Hiç caiz değil. Abdestsiz namaz kılmak gibi olur. Çok kötü bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhara hadisinde ''Eleyseydi'ye hafet, la tusalli ve la tesum.'' Hayız olunca namaz kılamaz, oruç tutamaz buyurdu. Sen bırak e, İslamoğlu, namaz kılamaz, oruç tutar. Nereden ayırdın birbirinden oruçla namazı? Hadis birleştiriyor ya. Ona da bakmayın, öbür ilahiyatçılara da bakmayın. Hello o bir bayraktar var. O, şimdi çıkıyor o e, şeyin kanalında. Yalçın Doğan ne Doğan'ın işte Doğan de he onlar hususi milletin itikadını bozmak için adam çıkarlar. Geçen seneler o Nur Doğan'ı çıkarıyor, bilmiyorum yine var mı. Şimdi bu adamı çıkarıyor gece baktım. Adam diyor levh-i mahfuz ne demek hocam diyor spiker? Allah'ın ilmi diyor işte diyor. Ya levh lev levha demek. Allah'ın ilminde levha ne arar ya? Levha diyor levha mahfuz korunmuş. Allah'ın ilmini nereden korunacaksın? Levha korunmuş. Şeytanlar oraya dokunamıyor. Allah'ın levhası var. Yakut'tan, inciden, göklerden, yerlerden büyük. fiile ve mahfuz diyor. Kur'an levha diyor. Allah'ın ilmi, ilim, ilim sıfattır. Sıfat levha olur mu ya? Levha işte böyle gördüğünüz gibi bir şey. Önümdeki şey gibi serilmiş. Adam sırf levh-i mahfuzu kabul etmemek için Allah'ın ilmi diyor işte diyor. Sibiker bile anlamadı yani. Levha, levha. Nasıl ilim olur? İlim elle tutulmaz, gözle görülmez. Levh-i mahfuz elle tutulur, gözle görülür. Yani ehli için görülen bir şey. Arş da öyle, kürsü de öyle. Allah'ın kürsüsü var. O zaman o da Allah'ın ilmi. Arş da yok, kürsü de yok. Bunlara göre hiçbir şey yok. Miraçta da yok, Sidredül Münteha da yok, Cennet şu anda zaten yok. E bu nasıl bir dinsizlik, kitapsızlık ya? Bunları hoca diye dinleyen dinden çıkar. Aman milleti uyarın yani. Ben Osmancım umreye gidecektim Ramazan'a. Sırf sizin için kaldım ya. Yani neden ki şunların elinden kurtaralım birkaç kişi diye. Hemen haber edin. Bak başlatış sohbet. Mesaj çekin birbirine haber edin, arayın. Ee, biz Lalegül Gül TV'deyiz. Diğerleri de başka eski sohbetleri verenler de varmışlar ama biz canlı olarak buradayız. Bak elimi kaldırıyorum. Canlıyım yani. <gülüyor> Mubarak adam. Cık, sen cansızlarla ne işin var? Hele kansızlarla hiç işin olmasın yani. Sen doğru dürüst Ayet hadis diline bu arada, bir şeyin arasında 40 tane ilim geçiyor burada. Evet. Şimdi yaşadığınız gibi öleceksiniz gelirsek. Bu çocuk babasının o müezzinden duyduğu zaman Dedi ki bir aile kararı alalım bakalım. Ben bunu değerlendireceğim. İşte ablasım varmış neymiş? Toplaştılar. Allah onlara da hidayet nasip etsin. Allah onlara da İslam iman nasip etsin. Biz onlara da duacıyız. Bak Ramazan saati dua aldılar. Onlara da ölmeden nasip olsun. E çünkü ebedi cennete gitsinler. Ne lüzum var cehenneme gitsinler. Biz bedduacı değiliz. Duacıyız. E dedi ki arada işte yer lafı kaçırdı ya da itiraf etti. Sonra aile de karar aldı ki sonra kilise baş kilisenin papazı yani öbür kiliseye kızmış. Sen nasıl bir adamı kaçırttın yani? Para niye istediniz ve hatta bu kadar pahalı falan? Neyse mevzular olmuş yani aralarında. Aile Müslüman mezarlığına gömülmesine karar verdi. Ama dedi ki çocuğu o kararı söylerken Babam dedi zaten dedi bazen dedi cumalara giderdi vaaz dinlemeyi çok sever dedi. Görüyor musun? Şimdi yine yaşadığınız gibi ölürsünüze geliyor. Hayatında bu yolları görmüş, gelmiş adam camiye girmiş vaaz dinlemeyi severdi diyor. Onun için adam Ermeniyken Rumiyken vaaz dinlemek ona fayda veriyor. Ya sen Müslümanken vaaz dinlemek ne kadar fayda vermez sana ya. Ve zekir Habibim nasihat et. Vaaz yap. Öğüt ver. Bak şimdi kabirden anlatacağız, ölümden anlatacağız Vaktilerimiz dar. Biraz ona göre efendim e, sığdığı kadar ama 30 günümüzde var. فَاِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ müminin. Çünkü vaaz-u nasihat, inananlara, kalbinde zerre kadar Allah'a ahirete ölüp dirileceğine, iman olanlara vaaz fayda verecektir. Ya Mevla söz veriyor, vaaz fayda verir. İşte Samsun'da anlattım, şaşırdım kaldım. Havaalanından dedim bir hanım başı açık, biraz da yaşı var, sonra dinlerse bende şimdi bana yaşlı dedi diye kızmasın. Çok da genç değil demek istiyorum. Herkes resim çektirdi gitti, o gitti bu gitti, o da duruyor başıma dikilmiş. Allah Allah bu hanım niye duruyor, ben de bir şey anlamıyorum. Bir şey de demiyor bana, suratıma da bakmıyor. İnternete bakıyor. Herkes gidince ne dedim Allah Allah, bana mı bindirecek acaba dedim bir şey. Sen böyle nasıl dersin falan, belki bir şey buldu oradan internetten. Demediğimi de dedi diyorlar. Bana öyle laflar bakıyorum var, ben hiç dememişim o laflar. Ne şiirler yazmışım, ne partiler için. Böyle koyuyorlar şiirler. <gülüyor> şiir şairliğim hiç yok. Ya kendim şiir söyler mi? Kendimden şiir söyleyeyim Ondan sonra diyorlar bunu sen demişsin, bunu sen demişsin. Uygunsa bakıyorum, bir şey demiyorum. Uygun değilse yok ya ben demedim diyorum. Ondan sonra buyurun dedim. Bir şey diyeyim sana dedi. Buyurun dedim. Dedi ben bir Miraç Gecesi, geçen sene, yani bu sene, bu sene, bu Recep ayında Miraç Gecesi dedi, rastgele dedi, sen asladım televizyonda. Yine daha şeyim yani Ne biçim konuşuyorsun diyecek diye bekliyorum. Çünkü sert duruyor böyle hiç. Hocam hacim bir şey demiyor yani. Böyle sert duruyor. Sert dursun. Kadın erkeğe konuşurken sert durması sünnete uygundur yani. <gülüyor> ben çözemedim yani işi. Tudum hiç böyle. Dedi ki ben dedi rastgele dinledim ama Miraç'ta namaz ve beş vakit namaz meselesi. İşte eski sohbetlerimi verdiler. Ne yaptılar? Belki de bizim kanalda da değil. Rastladım dedi. E ne oldu şimdi? O günden beri namaz kılıyorum dedi. Yahu elhamdülillah ama öyle de bir diyor ki sanki. Yani namaza başlattım beni der gibi de sinirli konuşuyor yani. Ben de şaşırdım ama ne kadar sevindim. Samsun'unla ortası ile kirasını da ekle Karadeniz'in tümünü versen tapusunu beni o kadar sevindiremezsin. Bak namaza başlamasına vesile olduk. Vaz mutlaka inananlara fayda verecek. Her gün bak yedi buçukta yedi yirmi geçe. 7-20 gece hazır olun, milleti haberdar edin, Allah için yahu. Bir kişi senin haber vermenden etkilense, namaza başlasa, bir kişi içkiyi bıraksa, bir kişi zinayı tevbe tevb etse, sonra belki ölüm ansızın gelir, adam yakında ölse, o kurtulsa sen kurtulursun ya Mübarek insan, en mühim eksikliğimiz, noksanlığımız şu vaaz terk ettik. İyiliği emretmek kalmadı, kötülükten ne etmek kalmadı, Müslümanlar biraz sayıları arttı diye, şeyleri bürokraside şurada burada ilerlediler namaz kılan baş, karıları başı kapalı adamlar bakan oldular bir şeyler oldular diye millete bir rahatlık çöktü ya bizim siyasetle riyasetle ne işimiz var biz bu halkı namaza başlatmakla mükellefiz ehl sünnet itikadını tahsiye etmekle mükellefiz bizim gevşememize mahal yok bütün dünya imam hatip olsa ne olur her yere cami açılsa ne olur cemaat yok he cemaat yok her yere cami açalım, her mahalleye süper cami yapalım, Allah razı olsun. Allah'a ev yapana, Allah kente köşk yapar. Ama bu cemaati şuurlandırmazsak, bu halkı namazdan, dinden, imandan haberdar etmezsek, ölüm var, ahiret var. Bunu millete duyurmazsak camilerde cemaat bulamayız ki. Sabah namazdan nerede cemaat? Yani dün ben ateşleyin camisine ilk teravih diye mübarek gece, ilk gece Kadir gecesi de olma ihtimali var. İlkemiş şu evvel ile ilk gece arayın buyuruyor Hadis-i Şerif Kadir gecesini. Bu aranması emredilen bazı geceler var. Hani cemaatlen evde de olsam cemaat yapıyorum şey diyorum ama dedim cemaata çıkalım. Abdülmedin Hoca da vaaz ettiği halde çarşambalar orada vaaz ediyormuş. E şimdi Abdülmedin Hoca'nın vaazı normalde cami olması lazım. Hani oruç da yoktu dün. E sen efendim Ramazan gecesi hem teravih hem hoca efendi meşhur bir hoca efendi hatip adam. Güzel Eylül Sünnet Hoca Efendi kardeşimiz vaz da ediyor mesela. E yine ben yani bilmiyorum yarıdan ağrı boştu. İlk gecede böyle olursa e bu cemaat diye bir şey yok ya. Ne olacak bu? vaz bırakıldı yani. Sohbet dinlenmiyor, sohbet yapılmıyor. Mutlaka sohbet. Bu millet yoksa bu imanı kaybeder. Çünkü e, muhalif rüzgarlar kuvvetli esiyor. Yani o diziler o filmler, bu utanmazlar, bu hayasızlar. El hayam ne iman? Utanmak imandandır. utanmıyorsan ne dilersen yap diyor Hadis şerifte. Bu terbiyesizler, ensez ilişkilere kadar. Efendim, 40 kere tekrarını veriyorlar aynı dizinin ya bu kanalda, o bayrakları çıkaran kanal. En pis ilişkiler, dayısı ile, yeğeni ile, karısı ile, kuru ile birbirine en pis müstehcen diziler. Ramazana da hürmet yok, Allah'a peygambere saygı yok. Ramazan'ımıza sövüyor bunlar ya. Böyle şey mi olur? Böyle dizi mi olur ya? Ramazan bu ya. Ama adamlar tekrarının tekrarının tekrarını hala müşteri buluyor. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü aynı şeyi seyreden karımız, kızımız, çoluğumuz, çocuğumuz var. Kurban olduğum Allah'ım. Kurtar bu milleti bu dizilerden ya Rabbi. Kurtar bu milleti bu haramlardan, bu günahlardan ya Rabbi'le alem. Allah'ım çok üzülüyorum. Tabana haberler geliyor. Her şeyden haberimiz olması lazım. Seni nasıl uyaracağım? Ben bilsem ki bütün kanallarda ayet-i sokunuyor, okunuyor, Aa, bütün millet devliye almış. O zaman ben de manyak olurum yani. Ben de o kadar akılsız biri değilim. Takip etmek zorundayız. Çünkü milleti uyaracağız. Bilmezsen neyi uyaracağız? Helak oldu gidecekler. Ramazan günü orucu ağzına böyle namussuz diziler izlenir mi ya? Bunlar ne yapıyorlar bu retük-metük ya? Bunlara kim uğraşmıyor? Bu nasıl bir şeydir? Aile için bu kadar pislikleri Aile dışı da olsa Aile dışı da olsa erkek kadın Efendim bunlar Oruca zedeler bir defa Orucu kesin zedeler Bu dizilere bakmak Bu televizyonlarda öyle reklamlar var Caiz değil, reklama bakmak caiz değil Sesini dinlemek caiz değil He? Caiz değil Kadın sesleri, kırıtık sesler, müstehcen kelamlara böyle im emareler, imalar, dokundurmalar falan filan. Ne biçim reklamlar var? Ya bu nedir Allah aşkına ya? Bu millet gözünü nereden saklayacak? Kulağını saklayacak. Oruç kolay bir şey değil. Sevabı gider. Allah muhafaza Onun için vaaz et. Mutlaka vaaz müminlere fayda verecek. Siz de bu vaazları siz yapmış oluyorsunuz. Her gün inşallah yediden sonra burada gelenler gelsin. Her adımına Allah bir sene ibadet cevabı yazacak. Kıyamet günü arşın altında Rasulullah komşu olacak sallallahu aleyhi ve sellem. O ayrı bir müjdedir. Adım atabilen, gelebilen müsait olan, mümkün olan ayrı bir şey. Ama nerede olursak da olalım dünyanın bu sohbet kaçırılmaz. Çünkü önümüzde öyle dersler hazırladık. Yani hazır zaten ama dolu ayet hadis var. Daha da size paylaşamadığımız dolu mesele var. Ama işin ciddiyetini ve ehemmiyetini anlatmak babından söylüyorum. İlim meclislerinin fazileti. Şimdi, ulema buyuruyorlar ki, Ebu Derdar radıyallahu anh diyor, Ennâs racülân âlimun ve müteallimun İnsanlar iki kısımdır. Bilen, öğrenen. Ve sen nâs lâ hayra Başka insan yok mu? Dolu. Zaten insanların çoğu bu ikinin dışında. Alim de değil, dinleyip öğrenmek için talebe de değil. Bu ikinin dışındakilerde, hayır bulunmaz diyor. Ne arayacaksın daha sen? Para bulunmaz demiyor. Para bulunur, şöhret bulunur, zenginlik bulunur. Ama hayır, bereket, rahmet bulunmaz. Bunun çoluğunda da çoluğunda da bulunmaz. Evet, şimdi ulema buyuruyorlar ki, ''Menzeb alim, bir insan bir alimin dersine giderse ve aynı de onun yanında oturursa velem nektir hâlâ hırsı şeyh minmâ dediklerinden bir şeyi ezberleyip kafada tutup aktarmaya da imkanı yoksa. Şimdi öyle insan da var ki dinler beğenir ama ne kaldı kafasında bir şey yok. Ona bile hatta Allah sema keramat yedi keramet veriyor Allah Teala. Kafasında dinlediklerini hıfz etmeye gücü olmasa da ya ezberleyen ya onunla amel eden ya onu rivayet eden tebliğ yapan o onun ne yedi ne yetmiş ama burada yedi tane mesela ne diyor l -l o derste bulunduğu için talebelere verilen bütün müjdeleri alır e, talebelerin müjdesi saymakla bitmez birkaç icazet konuşmamda anlatmaya çalıştım yani iki icazetin sohbetlerini yayınlıyor televizyon Ki oralarda onun yeri diye daha fazla söylüyorum talebenin fazileti melekler istiğfar ediyor balıklar günahın için affı için istiğfar ediyor Balıklar, talebe ellerine, melekler kanatlarını geliyor ayaklarının altına, o yola giderken. Ya bu nasıl bir fazilettir? Dünyanın kralları gelse altına naylondan halı seriyorlar. Meleğin kanatları kime nasip olmuş? İkincisi, o ilim meclisinde bulunduğu sürece günahlardan kurtulur diyor. Günah yapamaz. Şimdi şarkı dinleyebilir misin? Efendim, gıybet edebilir misin? Efendim? Birçok günah var. Nam-ıhrem kadına bakabilir misin? Hayır. Kaç tane günahtan, fitneden o anda kurtuldun? Bir saat, iki saat, sen bir saatte neler devirirsin ya? Ne çamlar devirirsin? Ama derste bulundun kurtardın. Üçüncüsü, evinden çıktın işte bu biraz televizyondan dinlemekten de ziyade ilim meclisine gelmekten bahsediyor ama Olsun, bunun kaç tane maddesi var? Evinden çıkınca nezelet aleyhü rahmet. Allah'ın rahmeti, mağfireti yağmağa başlar. Bir de bak, nereden çıktınız evden? iş yerinden çıktınız mesela. Buraya geldiniz diyelim. Her sohbet böyledir yani. Cübbeli hocanın sohbetine giden demiyor kitapta. Hangi alim ehli sünnetse, o alimde bu var. Ben kimseyi için ayrım yapmam. Hepsinin fazileti aynı. Mesele ilim olsun. Dördüncüsü, ilim derken din ilmi ehli sünnete göre olacak. Onu söylüyorum sana. Efendim o bir ilim meclisinde oturduğu zaman Nezeleti rahmetü alel alim fetusibu baraketu Allah'ın rahmeti özellikle alim olan kişiye yar onun bereketi müteallim olan yani ilimden nasiplenmek için oturup dinleyen derse katılanlara da isabet eder. Bir defa o bereket çoluk çocuğunuzda kalacak. Mesela ben kimin bereketiyim soruyorsun? Dedemin desek. Dedem beni alıyordu yanına anlatıyordu bir şey. Dedeme nereden geliyordu soruyorsun? Hacı Cemal Efendilerden. Daha ilk yani Mahmut Efendi Hazretlerinden tanışmadan evvel. Dedem daha ne, ne yapıyormuş? İşte küçük Cemal Efendi, Büyük Cemal Efendi. Kürsünün dibinde otururmuş. Onun cübbesini tutarmış, cübbesini alırmış. İşte bak bir alimin dersinde oturmak. Oradan nereye geldi? Böyle, babam öyle. Bütün alimler verirler. Tanımadığı evliya yok küçük çocukluktan gezmiş dolan, bütün halimle elini öpmüş, doğasını almış, dersine gitmiş. Ha buradan sabah namazına kalkıyormuş. Yahya Efendi dergahında Abdullah Efendi Hazretlerime şahihten Alaaddin Efendi babamız da ona gönderirdi ziyaret bayramlarda kendi ayakları tutmadığı için e, oğlunu falan gönderiyordu bayramlaşma elini öpme. Abdullah Efendi Hazretleri'ne, buradan sabah namazına yaya gidiyor Beşiktaş'a. İnsanlarda azim vardı. insanlarda şevk vardı, iştihak vardı. O eski dönemleri duyuyoruz da böyle sabah vasıta araba. Nerede o zaman 40'ları, 50'leri şey, söylüyoruz yani. Sene 50'leri söylüyoruz. Ha, öyle gidiyorlarmış yani. E bereket vurdu mu? Vurdu. Onlar bereket aldılar. Ha bize geldi. Bizden inşallah çoluk çocuğumuza ulaşır bulaşır. E, nerede oturursan oradan bir şey bulaşır yani. Bu işler böyle. Beşincisi Tüktebule'ul Hasanat Şimdi orucağızda oturdun orucu ağzına sohbet dinliyorsun dinlediğin sürece sevaplar sıralı yazılır şu anda senin ne diyorsunuz bilmem ne açılıyor ya elektrik bazı gidiyorsun sayacın önüne bir duruyorsun bir bakıyorsun uuu ya hanım kapat şuraları bu çok falan gidiyor ya öyle görünce biraz aklın başından gidiyor değil mi hepsi para onların işte öyle uuuu gidiyor böyle İşte sen burada durduğun mesele sevapların defter sağ taraf uuuu gidiyor Otomatik yazılıyor sana şimdi. Altıncısı, tehuvvûl meleket ve Melekler kanatlarıyla onları kuşatır. Şu anda melekler kanatlarıyla kuşatmış bizi. Yedincisi, her attığı adım bir günahına kefaret. Her koyduğu adım bir günahına kefaret. Bir derecesi yükseltiliyor, cevapları artıyor. Bu da ilimden bir şey ezberlememiş yani. Şu anda kafasında bir şey kalmayacak olanlarımız için. Ya kafasında kalıp da amel edecek, millete aktaracak olanlarımız için muzafe, katlanmış, katlarla katlanmış. Mükafatlar bizi bekliyor. Onun için bizim burada nasibimiz çok. Bu Ramazan-ı bize ferahlık verdi, sürur verdi, çok uzun günlere denk geldi, geceler çok kısa, pek sıcak olmadı elhamdülillah. İnşallah yağmurlar yağıyor. Çünkü başı rahmettir, her sene ben yazdım, hapishaneden de yazmıştım, ''Yağmurlarla karşılarsınız inşallah'' demişim, hep yağmış yani. Her sene başı rahmet olur, serin olur inşallah. ''Ve şehrun öyle büyük bir aydır ki evvelu rahmetin Başı rahmettir, bu ilk onu rahmet, Allah'ın acıması merhameti coşup taşacak. Allah'ım Suriye Ehl-i Sünnet'e de yardım eyle. Allah Filistin'i kurtar Ya Rabbi. Mısır'dakiler idam bekliyor, onları kurtar Ya Rabbi. Doğu Türkistan'ı kurtar Ya Rabbi. Şu rahmetinle ehl Sünnet'in bulunduğu bütün topraklara rahmetini gönder Ya Rabbi. Yağmurunu bereketinden ziyade acı onlara Ya Rabbi. Gavurların, zalimlerin, zorbaların elinden kurtar onları Ya Rabbi. Biz böyle rahatız, onlar perişan haldeler Ya Rabbele Alemin. He onları düşünelim. Başı rahmet, şimdi e bu rahmetten dolayı ilk 10 günün zikri nedir? Ya Erhamen Rahimin. Ey acıyanların en merhametlisi. Kaç kere okuyacağız? 100 kere. Okudunuz mu bugün? Okumadınız. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Onun için şimdi okuyacağız inşallah. Hepimiz tesbih alalım. 100 kere Ya Erhamen Rahimin. 3 kere desen, Erhamur Rahimin Allah sana yöneldi. Ne istersen iste diyor. Melek geliyor. 3 kere de bir melek geliyor. Hadis-i şeriftir. Onun için yüz kere Ya Erhamer Rahim'in yüz kere Subhanallah ve Hamd'i çeken. Allah'ım salli ala seyna Ve ala ilmullahi teala. Evet, zikirlerimizi yaptık. Elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz bu hadis-i şerifi çok rivadet ederdi. İzâkâlen Ya Erhamer Rahim'in bir kul Ya Erhamer Rahim'in Ey acıyanların en merhametlisi dediği zaman Selazen üç kere diye bir rivadette var. Aksine yüz kere dedik. Kaç üç oldu içinde? de دَاوْ melekün Ona bir melek nida eder. Bir melek ona gelir seslenir. O tabi kulağı duymayabilir, kalp kulağı işitecek. Gaybî işler bu işler. اِنَّ اَرْحَمَ rahimin قَدْ اَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ Acıyanların en merhametlisi Allah sana yöneldi şu anda. Özel tecelli ediyor sen acıyanların en acıyıcısı dediğin için şimdi sana rahmetiyle muamele ediyor iste ne istersen üç kere işte şimdi yüz kere okunsa tabi bu en azı yüz keredir her gün okuyacağız bunu hem arada okuruz işte on gün sonra ikinci on gün ortası mağfiret onun zikirleri var ramazan şerif risalesi elden düşmemesi lazım her ayın vazifeleri var şimdi ramazan şerif girdi dün gece itibarıyla. Hilal duaları okunması lazımdı mesela. Bu hilal duaları her ayda var ama hiç olmazsa Ramazan ayının hürmetine o Ramazan'a değer vermek üzere hilal dualarını okumak lazım. Ramazan şerife değer vermek ve يُعَظُّبْ شَعَائِرَ Allah Allah'ın dininin nişanlarına kim hürmet ve tazim saygı gösterirse فَاِنَّا مِنْ تَقْوَ Mevla buyuruyor, o kalplerin takvalığından neş'et eder. Bir insanın kalbinde Allah korkusu, Allah saygısı olursa Allah'ın dininin nişanlarına hürmet eder. Ramazan-ı Şerif Allah'ın dininin en büyük nişanlarından, İslam'ın vazifelerinin icra edildiği en büyük ay. Yani beş şarttan biri olan orucun mahalli. Beş şartı var İslam'ın. Birisi bu ayda oluyor. Başka ayda tutsan olmuyor. Bu ne kadar Allah'ımızın tazim ettiği. Düz zilefi'l Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği vs. Kadir Gecesi'nin içinde barındıran binlerce tazime efendim şayan Ramazan Şerif'in vasıfları var, faziletleri var. Ya onun için dualarla karşılamak lazım, zikirlerle karşılamak lazım. Ee, i̇şte hilal duaları, dün akşam belki okumadınız. E ben okudum ama şimdi size ben bunu duyuramadım. Size geçen perşembe sohbetinden duyuramayınca siz bunu atladınız. Ama daha hilal görünmedi. Yani birinci gece çıktı ama bir dakika duruyor, zor görünüyor ufukta. E, buralardan görünmüyor. Şimdi bu gece daha görünebilir. E, yarın daha görünebilir. Yani hilali gördüğünde diye e, müjdeler de var. Tekrar etmesine bunun fayda var. Niye? E, tekbir ediyorsun. E, burada dualar var. Dualar kabul olunuyor. Efendim şimdi vazifelere başlayacak olursak. İlk vazifemiz bir de var Ramazan'ın girmesine sevinmek. Sevindik mi? Evet, sevindik. <gülüyor> Menferiha biduhuli Ramazan haramallahu cesedi ve ala niran. Efendi Hazretlerimizin her Ramazan ilk hutbesindeki cumada okuduğu hadis-i şeriftir bu. Her kim Ramazan ayının girişiyle sevinirse Allah onun cesedini cehenneme haram etti. Bitti. Sırf sevinmek neden cahur sevinmez? Mutlaka Müslüman sevinir. Müslümandan da oruç tutan sevinir. Teravih kılan sevinir. Oruç tutmayan niye sevinsin? Oruç tutan da işte akıllı olacak. Yani demeyecek ki ya bu sene çok uzun çattı, sıcağa çattı, yaza çattı, güze çattı. Bak adamlar Norveç'te şurada burada 22 saat 34 dakika tutuyor. 22 saat 34 dakika. Ne olacak? Sen yine hesap et 3 4 saat kardasın. Ondan sonra ne kadar sıcak olursa, ne kadar uzun olursa, ne kadar zahmet olursa allah Teala söz veriyor benim için ciğerini susuz bırakanı kıyamet günü susuz bırakmamak üzerime hak olsun Allah hak etmiş ya Rabbim söz vermiş bak mahşer elli bin sene فِي imkane كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَسَنَةِ hadis değil ki kaynak sorasın yani ayet miktarı elli bin sene bu elli bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış, millet ter gölüne batmış. Peygamberler nefsi nefsi beni kurtar ya Rabbi kimi ne yaparsan yap diyor. İbrahim aleyhisselam gibi ülül azm peygamber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atası dedesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyüğü o, o bile sellim, nef sellim nefsi nefsi. Ya Rabbi kurtar ya Rabbi canımı ya Rabbi canımı. Önce can demiş sonra cana. Peygamberler bu sıkıntıya düşeceği günde biz acaba nasıl olacağız o günde? Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Tasavvur edebiliyor musunuz? Tekayyül edebiliyor musunuz? Ahiretin hesaplarını, azaplarını... Acayip bir şey ya! Ya dün görüyorum kitapta Malik İbdi Diner Hazretleri olacak Kendinden evvel geçmiş Evliya Allah'tan biri e, Onun da adını işte az dedim bir tane Rüyada görüyor e bu büyüklerin rüyaları senin benimkine benzemez. Diyor işte e, efendi hazretleri nasılsınız şudur budur. Epey zaman evvel vefat etmiş o zat. Yahu diyor 70 sene oldu Rabbimin huzurundan adımımı atamadım diyor ter göllerine battım diyor. Niye? Hesabım var diyor. Ne hesabı var ne kitabı var. Bir mesele olmuş yani. Bir gün birinin yüzüne baktım diyor. İçime bir düşünce geldi diyor işte. Bir İçimden bir şey geçmiş diyor, tabii ki herkesin içinden geçene hesap olmuyor ama makamı yüksek olanların içinden geçenleri de soruyorlar. Makamına göre adama muamele ediyorlar. Yetmiş senedir diyor Allah'ın huzurundan adım atamadım terlere battım diyor ya. Utancımdan diyor, Mevla da bana diyor söylettirmek istiyor günahlarını söylüyorum, onu söyleyemiyorum diyor. Utancımdan, o da beni yüzlemiyor diyor. Yetmiş senedir kaldım diyor burada. Nasıl kardeşin bize hesap vereceğiz, ne cevap vereceğiz? Baktığımız falso, düşündüğümüz günah, her şeyimizde bir acayip niyetler, işler, bakış tarzları, şekilleri, hakaret gözüyle bakmak, tahkir bakmak, şehvet var, her türlü pislik bizim elimizde, gözümüzde var. Biz nasıl cevap vereceğiz? 50.000 bin sene uzunluğunda bir gün var. Güneş tavan boyu yaklaşmış, adam kendinden çıkan, terin gölüne batmış, kendinden çıkan, Bak şurada birkaç saat susuzluktan aman diyorlar şöyle su iç böyle su için ondan sonra iftarda tabii ki için yani su böbreklere çok faydası var vesaire. Ondan sonra bunu söylüyor. Ee, şimdi sen 50 bin sene susuz nasıl duracaksın? Bunu bir düşündüğün zaman e, ölürüm. Ölemiyorsun. Ölsen rahatlarsın. Yani kendince ölüm yok. Çekmek var. E bu nasıl çekinecek bir şey? İşte Mevla söz veriyor. Her kim yaz gününde sıcak günde benim için oruç tutup ciğerini susuz bıraktıysa, ciğerini, bak şimdi ciğerleriniz yanıyor kiminin bir de şimdi sen de rahat rahat burada oturmuşsun da senin ciğerin çok yanmayabilir. Adam ateşin başında şu anda çalışan var. Kömür ocağında bilmem 10 bin metre dibinde çalışan var. Ateşle iş yapan var. Fırında fırının başında adam ha pideci orada fırının yanında adam. Senin kadar serin olabilir mi yani? Ama ekmek parası ne yapacak adam? Ama yine orucunu tutacak. Oruç tutmama müsaade yok. Yok yarın imtihan var, oruç tutmayabilirsin. Hangi hoca demiş onu? Hangi dangalak? Böyle bir şey caiz değil. O Okulda imtihan varmış, oruç tutmayabilirsin. Seferi misin? Değil. Seferi olsan ruhsat var. E ondan sonra? Yarın maç var, antrenmanda kuvvetli olman için tutmayabilirsin. Bu çok büyük bir günah ve bal. yani baş olmaz. Asla ve kat'a. efendim, kafam çalışsın diye, bilmem ne diye. Ben iftar ayım mı Min ruhsatın ve la sefer. Hastalık ruhsatın yoksa, hastalık da çok kuvvetli hastalık olacak. Şimdi her şeker hastası tutabilen şeker hastaları var. İnsülin kullanmayanlar tutabiliyor ekseriyetle. Ee, yani bunları Müslüman doktora soracağım. Diyor bana o doktorun Müslüman olduğunu nereden anlayacağım? E doktora soracağım. Oruç tutuyor musunuz? Doktor bey. Tutmuyorum diyorsa zaten onun fetvasını amel edilir mi? Doktor, oruç tutmayan doktor, namaz kılmayan doktora fetva sorulabilir mi? Beş vakit kılmayandan nasıl fetva alacaksın? Müslüman doktor. Yani Müslüman doktor bu, bulunur inşallah. Bulunur. Efendi Hazretleri Müslüman hocaları dinleyin diyor. Dikkat et. Müslüman hocaları dinleyin diyor yani hocalardan Müslüman olmayan var ilahiyattan şuradan buradan adam inkar ediyor kaderi şunu bunu amen türet deden diye hoca var dolayısıyla yani Müslüman hoca bul, bul, bul, bulacağımız bir zamanda Müslüman doktora buluruz inşallah Müslüman doktora sor her hastalıkta olmaz ruhsatın hastalık olabilir bir de seferi mesafeye yolculuk olabilir seferi mesafe şimdi fetva veriyor bazı e, zındıklar Diyor ki şuradan Mecidiyeköy'e gitsen seferi musun? Buradan çekmece de yiyebilirsin diyor. Çekmeceye gidiyorsan gündüz diyor. Oruç tutmayabilirsin. Nasıl bir şey bu ya? Şehrin son bitişiğinden çıkacağım da çıktıktan sonra 80 kilometrelik yola niyet edeceğim. Ha niyet ettin mi tamam. Yolda tutmayabilirsin. Hani oraya gitmen şartı yok. Yoldayken de tutmayabilirsin. Namaz da ikiye iniyor zaten yolda kılsan da. Gidince ikiye inmiyor. Yolda kılsan ikiye iniyor. Ama... Bu işin seferi mesafeyi doğru bilmen lazım. Bak İman İslam ilmi halinde çok güzel anlattık bunu. Bu yeni çıkan İman İslam ilmi halinde Yeni konulara temas ettik. Köprüden buradan geçerken mesafeyi başlatabilir misin? Karşıdan gelen burada nasıl olur? Neresi sayılır? Çıkış yerleri nereden itibar edilir? İstanbul oldu 100 kilometre 2, Bunun neresinden çıkışı başlatacağız? Bunların hepsini yazdık. Detaylı şekilde yazdık. Seferi mesafe mühimdir. Şimdi Ramazan'da mesela bu işte ilgilenen, oruçla ilgili mesele çıkıyor işte sefer. Bir adamın ruhsatı olursa hastalık veya seferi olursa bu adama müsaade var. Sonra iyileşirse güne gün tutar, seferden dönünce güne gün tutar. Ama Ramazan'da bir gün orucu yedi. Ama niyetlenmedi, niyetlenmeyince de 61 gün gerekmiyor. E gerekmiyor ama niye gerekmiyor? Sor bakayım niye gerekmiyor? Çünkü buyuruyor ki, sen hasta mıydın? Değil. Yolcu muydun seferi mesafede? Değil. Niye tutmadın? E, niyet etmedim, tutmadım. Sebep? İşte antrenmanım vardı, maçım vardı, imtihanım vardı vesaire vesaire. Lem yagdani sovmuddehrikulli Güve-i Sâme. Bu adam ha güne gün tutar, güne gün tutacaksa, tövbe ettiyse tabi güne gün tutacak cezasında. Niyet edip bozduysa, 61 e, yani 2 ay, niyet etmeden bunu böyle yaptıysa, oruca niyetlenmeden bu adam ne yapacak? E ya bu adam tövbe ettiyse bir daha yapmam. Aa, tabii bir gün tutar, bir gün tut diyeceğiz ona. Altmış demeyeceğiz. Ama neden? Çünkü ömrü hayatı boyunca sonsuza kadar yani yaşadığı kadar oruç tutsa da o bir günü ödeyemez. Allah dediği o gün açık kaldı. Ne demek niyetlenmemek ya? İster niyetlen, ister niyetlenme diye bir şey mi var? Yani öğlen namazını ister kıl ister kılma böyle bir şey mi var ya? Namaz farz. Farz olan bir şeyde, sen ister kıl ister kılma var mı yani? 80 sene cehennem azabını hak ediyorsun. Bir vakit namazın kazaya bırakılması Ha tevbe, ed ya, tevbe edersen, geçmişi kaza eder. Ayrı bir şey, tevbe muamelesini konuşmuyoruz. Tevbe kapısı her zaman açık, kimseyi de ümit kestirmiyoruz. Ama ve lakin, Hele ki Ramazan şerifte, şimdi oruç tutup namaz kılmayanlar var. İlginç bir durum. Bayağı da var değil mi? Yani diyebilirim ki, oruç tutanların, diyebilirim ki, yüzde 10'u 5 vakit kılıyordur. Yüzde 20 çıkar mı? Çıkabilir belki. Oruç tutanların yüzde 20, yüzde 20, 10, o kadar. Yani oruç tutanların yüzde 80'i namazı 5 vakit, vakti vaktine kılmıyor. Yani vakti vaktine kılmıyor, hadi cemaatı da karıştırmıyorum da, vaktinde kılmıyor yani. Ya bu böyle bir durumdayız. ''Bu böyle olmaz, işim var, gücüm var, aradayım, moladayım, izindeyim, tatildeyim, İş yerinde izin verilmiyor, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu senin, farz senin boynuna.'' Efendimiz öyle buyururdu. ''Vakti girdi, çıkmaya kadar başında durur, namaz der ki ya beni alıyorsun ya cezamı alıyorsun. Kılarsan namazı aldın, cenneti kazandın, kılmazsan cezasını aldın.'' Ne demek cezası? Cehennem ateşinde seksen sene azaba düçar olmak. Seksen sene. Cehennemin vadilerinde ya ne vadileri var? O namazsızların gireceği özel vadiler var ya. Hiç çıkamazsın yani. Hiç öyle yani dünyadaki bir yere kömür ocağının dibine düşmeye benzemez yani. Yetmiş sene dibine inse dibini bulamaz diyor. Yani mümkün değil nefes alamazsın da. Kurtulamazsın arkadaş. Orası dünya değil. Yapma. Bir vakit namazı kazaya bırakma ya. Kıl ya. Öğlenin farzı. En çok öğlen namazı sıkıntı olabilir işte çalışan. Dört rekat ya. ya dört rekat. En nihayet ikindi dört rekat. Hani sünnetleri kılamasan bile. Hani azaba düşer olunacak rekat sayısı dört rekat. Bu dört rekatı insan ne bileyim ben ateşte kalsa ateşin üstüne kılar ya bunu bunu. Yani nasıl kılmıyorsun bunu? Nasıl kılmıyorsun? Dört dakikaya ya. Dört dakika. Hangi iş, hangi kimsenin takip ediyor dört dakika? Kim ne diyor sana ya? Öyle işte çalışılır mı ya? Allah'a secde edilmeyen? Yani tabii ki sen uzun uzun kılamayabilirsin. İşinden de çıkmayabilirsin. Ama bu farzları hiç olmazsa vakti çıkmadan arada bir şeyine getirip abdestini ona göre ayarlayıp kılmak lazım. Ramazan şerife hürmet lazım. Hürmet. Yani saygı, bu saygı ne ile olur? E oruç, Tabii ki oruçla olur ama namaz kılmayan adamın oruç tutmakla Ramazan'a hürmeti oldu mu şimdi? Olmadı, e namaz kılmamak içi içmekten büyük günah, namazı kazaya bırakmak zinadan büyük günah. E sen Ramazan'da oruç duyarken içki içemiyorsun, zina yapamıyorsun değil mi? E bunları düşün bakalım. Yapsan ne olur? Ramazan hürmeti bozuldu değil mi? Oruç da gitti, hepsi de gitti değil mi? E namaz onlardan büyük günah, namazı terk etmek, e, onu yapıyorsun. Yani senin işine benim aklım ermiyor. Ya namazın terkinin ne kadar büyük günah olduğu sana anlatılamadı hala? Yoksa sen bunu yapmazsın. Zerre kadar imanı olan bir Müslüman, bu kadar uzun gün Allah için ciğerini aç, susuz bırakan, susuz bırakan bir Müslümansın sen. Bak bu kadar saattir, Ciğerin susuz kalmış. Allah için oruç tutuyorsun. Demek Allah'a inanıyorsun sen. Allah için bir ibadet yapan bir adam o Allah'ın bir emri olan farzı, namazı nasıl atlatır ya? Aman kardeşlerim ya! Ben sizi Allah için seviyorum ya! Bir kişi daha başlasın, bir vakit kazaya koymasın. Farzlar mı? Ben size farzlardan bahsediyorum. Sünnetleri vakti olan müsait durumuza göre illa kılın ama farzları bırakmayın. Hürmet, Ramazan'a hürmet başla şimdi. Zaten 40 gün devam eden o şeyi bırakamaz. 30 gün ramazan, on da ilave ekledim mi? 40'ı tamamladın. Daha da sana mal olur. Allah bırakmaktan muhafaza eder. İnşallah rahman. Bak adam vefat etti. Komşusu adam mecusi ateşperest. Komşusu onu evliyallah'tan ulema adam bizzat dedi. Rüyada nerede gördü? Cennette gördü. Ya dedi komşu ne var? Senin cennette ne işi var? Biz biliyoruz cennete kâfir giremez. Ee, e dedi, ben dedi, ben cenneti beklemiyordum ama Allah bana ikram etti dedi. Nasıl oldu? Benim çocuğum dedi, sokakta yemek yiyordu Ramazan günü. Gittim ona böyle bir salladım şöyle, gel içeri falan. Niye? Ya Müslümanların Ramazan'ı var oğlum, yavrum böyle açıktan yenir mi? Millet, Müslümanlar oruç tutuyor. Ramazan'a ben e, saygımdan çocuğu içeri aldım. Milletin gözünün önünde yememesini sağladım. Tam ben ölecekken yani Azra'yı aleyhisselam alıyor. Mecusi de o alıyor. Müşri'yi de o alıyor. Allah'ın melekleri alıyor emaneti. Canını. Tam diyor ben diyor vefat edeceğim sırada bir ses duydum diyor. Mecusi. O anlatıyor ona. Bir ses duydum. Ne, de, ne dediler? Bu kulumuz Ramazan'a hürmet etti. La tetruku mecusiyen Ey benim meleklerim. Onu ateşperest olarak ölmeye terk etmeyin. فَاَكْرِمُوا mi, bir <gülüyor> بِحُرْمَتِي Ramazan, Ramazan'a hürmet ettiğinden dolayı ona İslam'ı ikram edin. Adam son nefeste yine bak Müslüman gidiyor kaç sene yaşadıysa o kadar ateşperestliği gavurluğunu Allah Teala zaten İslam gerisini keser atar sildirir gider ve adam direkt cennete giriyor. Direkt Bizim bile sorgu sual hesap ne kadar sürecek belli değil. O adam son nefeste tertemiz olarak gidiyor. Neden? Ramazan ayına ihtiramından. Onun Ramazan'a hürmeten günahları bıraksak, saygımızdan dolayı namaza başlasak, oruç olup namaz olmaz mı arkadaş? Evet. Bu şekilde bir Ramazan şerifi karşılasak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma دَا يَسْتَقْبِلُكُمْ Ramazan gel, yaklaşırken, ''Sübhanallah!'' Sübhanallah ne zaman denir? Teaccüp, çok şaşkınlık zamanında. Teaccüp ifadesidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban'ın son günlerinde ne buyuruyordu, duruyordu böyle? ''Sübhanallah!'' diyordu. Bütün sahabe-i kiram şaşırırlardı. Hani ki Rasulullah vahiy geliyor ya mesela, haber geliyor Mevla'dan, ''Harp mı çıktı?'' İşte düşman mı yakına geldi. Ona Mevla bildiriyor mesela tedbir aldıracak. Sübhanallah deyince neden şaşırdınız? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani niye taaccüb edin. Ma za yestekbilukum? Ne büyük bir şey geliyor ya. Ne büyük bir şeyi karşılıyoruz? Anlamadınız mı diyorlar? Allah Allah diyorsa Bekir'am da anlamıyorlar yani mesela. Ma za yestekbilun ve ma za estekbilukum? Siz neyi karşılıyorsunuz? Hangi şey sizin üzerinize geliyor ya? Ramazan geliyor diyor. Ramazan! Etteakümşeyh-u Ramazan. Size Ramazan şerif geldi. seyyid Şuhur, ayların efendisi geldi. Femerheben bi'e'hlen. Hoş geldi, sefa geldi. Rahmet geldi, mağfiret geldi. Cehennemden beraat geldi. Kur'an-ı Azimşah'ın inzal bereketleri geldi. Kadir Gecesi'nin bereketleri geldi. Bütün ömrümüz boyunca ebedi ahiretimizi kurtaracağımız bir zaman dilimi geldi. Bütün Allah'ımıza mağfiret gel. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böyle buyuruyorlardı. Böyle ne karşılıyorsunuz? Biliyor musunuz neyin farkında mısınız diyordu. E şimdi biz farkında mıyız yani? Bak dün gece pat diye geldi girdi. He sen nevede geldi benim evede geldi. Ne durum var ne değişti? Kılabildiniz mi gece namazlar? Ya hoca teravih yıkıldık sen bir de gece namazı çıkartma ya. Zaten teravih canımız çıkıyor. E teraviden sonra bir de eve gidince nafileler var. Onları da yazdık dergiye. Birinci gece nafilesi, ikinci gece nafilesi. Neyse siz teraviyi kılın. Şey. Hadi yatsıyı kıl bari yahu. Yatsıyı kılmadan yatma. Kendini ateşe atma. Bir de yatsı farzı kılmadan da yatar ha. Allah'a muhafazım. İftardan sonra çok yedim, çok yoruldum, çok uykum geldi, Yatsı kılacak halim yok diyor. Abdest alamam diyor ya, ayak akacak halim yok. Niye yedin o kadar? Niye yiyorsun o kadar Ayak akacak halin yok ya? Onun için, aman, aman. neyi karşıladığımızın farkında olalım. Rahman. Şimdi, bir de mesele ne? Bu gece hemen ne geldi? He? Cuma gecesi geldi şimdi. Şimdiki birkaç dakika sonra iftar olacak ve Cuma gecesine nail olacağız. Şimdi bu hususta hadis-i hemen okumam lazım. Bir de haftaya kadar yok çünkü. E ben de neyi yetiştireyim, neyi kaptırayım onu da şaşırtıyorum. Çünkü dolu mesele var şu anda anlatacağım. İşte bu gecenin teravisi. Cuma gecesi olmasa asebiyle değil, ikinci gecenin teravisi. Ana babası diyor eğer imanlıysa, ölüyse veya diriyse, eğer imanlı öldüyse ve yaşıyorsa mutlaka bu gece teraviyi kılanın anası babası tertemiz affolur diyor. Eşi benim anam kabirde yatıyor. Ben bu gece teraviyi kılsam anam affolsa, İlla ki günahları vardır, günahsız olmaz. Ne kadar sevinmez mi bu gece anacığım ya? Siz ne ananız var? E, hayattadır. E, hayattaysa onun sende ne kadar hakkı var? Onun affı için sen de bu gece teravih kıl. Sana da sevap yazılsın. Bu gecenin müjdesi o mesela. Her gecenin müjdesi var. O dün gece neler oldu? E, önceden vaaz edemedik ki. Bugünün sabahı ne oldu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ramazanın ilk sabahı Allah Teala bir kişiyi Müslümanlardan olup tabi namaz ehli olmak şart namaz ehli olmayan hiçbir müjdeye dahil değil bunu kesin konuşuyorum bütün kitaplarda gördüğüme göre konuşuyorum bir kitapta istisna görmedim Ramazanın ilk sabahı Allah Teala kıble ehlinden yani namaz kılanlardan bir Müslümanı günahkar bırakmaz diyor bu sabah namazında hep af oldu eli Sünnet Müslümanlar. Elhamdülillah. Dün gece ne müjdeler? Bu sabah ne müjdeler? Ramazan-ı Şerif'in başında ne müjdeler? Cennet kapılarının açılması. He? Giderken evvelü leyle Ramazan. Ramazanın gece, ilk gece, dünkü gece yani. Füttehadevvabül cennet. Cennet kapıları açılır. Füttehadevvabül rahmeti. Rahmet kapıları açılır. Füttehadevvabül sema. Gök kapıları açılır. Allah Allah. Cennet, rahmet, gök. Hepsi açık. وَغُلُّكَ دَوَّبُنْ نِيرًا Ateş cehennem kapıları kilitlenir. وَسُلْسِلَتْ شَيْهَةِينَ Şeytanlar zincirlere vuruldu. Onun için biraz rahatladık. Yani ben bir rahatlık hissediyorum dün geceden beri. Sizde nasıl bilmiyorum. Sizin şeytanınızın durumuna göre tabii. Benimki biraz azılı bir şeydi herhal. Hafif yumuşadı. Bende bir rahatlık var. Sizde kendinize fark edin bakalım. Durumunuz nedir? Şimdi Bera ibn Azim radıyallahu teala hadisi. Rabisi, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fazlul cüm'a fi ramadan, ke fazlul ramadan ala sairi şuhur. Ramazanda bir cumanın şimdi gecesiyle, yarın gündüzüyle beraber, gecesinden başlıyor, faziletine kadar, Ramazan'ın cumasının diğer cumalardan farkı faziletine kadar, Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğü kadar. Ramazan ne kadar? Diyorsun 11 ayın sultanı diyorsun. Ne kadar üstün? Fazla Ramazan ala saili şuhur kefazl kefazl Rahman ala Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğü Allah'ın kullarından üstünlüğü kadar. Ramazan'ın Cuma'sının diğer cumalardan üstünlüğü aman Ramazan'da cuma bulunmaz bir şey. Cuma haftanın kalbi Ramazan senenin kalbi. İki kalp birleşirse ilahel Ramazan selimet sene. Ramazan günahsız geçse bir sene selamette geçer. ''İdâ selmetil cuma selmetleyem'' Cuma günahsız geçse, bir hafta selamette Allah günahlardan kurtarır, muhafaza eder. Ve belalardan da selamet var burada. Çünkü dua edersen, zikredersen belen kalkar. Belen kalkınca, bu bir Cumanın bir haftaya tesiri var, Ramazanın bir seneye tesiri var. Ramazan kalbü senedir. Ramazan senenin kalbidir. Şimdi iftar vaktinde, efendim ne var? Cehennemden azatlılar var. Yani beraat alınacak şimdi, oruçlular. İftar ederken beraat. Mevla cehennemden kurtuluş verecek. Hem de şimdi bir bugün ölse yani, bir gün evvel ölse cehennemlikti. Adam öyle adama beraat veriliyor yani. Zaten cennetliklere de değil. Öyle adamlara yani. Şimdi bazı hadislerde 600 bin geçiyor. Bazı hadislerde 1 milyon geçiyor. Ki bu hadis-i şerifte. <gülüyor> 1 milyon kişi için cehennemden beraat alacak. E biz niye olmayalım bunların içinde ya? Ama şöyle bir şartı var. Varsa içki, kumar, zina, bir büyük günahlar, tevbeye söz verin. Şu anda söz verin. Namaza başlamaya şu anda söz verin. Bir daha kazaya bırakmak yok farzları. Hemen söz verin bak. İşte iftar saatinde de, hele ki cuma gecesi olduğu vakitte, efendim her zaman bir milyon, cuma günü, cuma gecesi, saat başı bir milyon. Saat başı, yirmi dört saatte. Ya Hoca Efendi bu kadar beraat alan var, ben dışarıda nasıl kalırım ya? Bu kadar Müslüman yok memlekette zaten. Mutlaka ben de buraya girelim. Girersin ama namazın farzlarını namaza söz vermeyen giremez. Beş vakit kılmayan giremez. Büyük günahlara ısrar eden giremez. Yani tevbeye azmedin. Niyet edin, karar verin. İnşallah bu mübarek gece hürmetine, bu cuma gece hürmetine Rabbim sizi mağfiret eyleyecek inşallah. Evet. Şimdi, e, hilal duaları bu gecede okuyabilirsiniz. Yarın gecede hilal dualarında çok önemli e, faziletler var. Şeyde başlıyor, on sekizinci sayfada başlıyor Ramazan Risalesi, dergide yok. On başlıyor, yirmi e kadar gidiyor. Bunların hepsini okuyun. Bu gece mutlaka hilal görünür. Yarın da okuyabilirsiniz ama üçü geçmesin. Üçü geçmesin çünkü artık hilal dönemi geçer onun. Hilal biliyorsunuz ilk şey çıkış halidir. O dualar, hadis-i şerifler var. Efendim bu hadis-i bu ayın hayrından istiyor. Bu ayin şerinden sana sığınırım diyor. Ya Rabbi, mesela orada bir dua var. Üç kere Allah Ekber denildikten sonra 18'in sayfede başlıyor bu. 19'a da geçiyor. Kim o duayı bir kere okusa Allah Teala ey meleklerim bu kulumu cehennemden azat eyledim diyor hilal Ramazan hilalindeki bu dua ile beraber. Ondan sonra Yine o, o sayfa. 18'den 24 takip edin. Duaları tek tek yazmışım. Bu ayın hayrını nasip eyle. Fütuhatını, yardımını, nurunu, bereketini, taaretini, rızkını nasip eyle. Ya Rabbel alemin. Amin. Okuyun. Arapçalarını okursunuz. Ondan sonra mesela Ramazan hilalinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası, afiyet duası, hastalıkların kalkması, oruca yardım. Ya Rabbi oruca karşı bana yardım et. Namaza, teravim namazına, teheccüd namazına. Kur'an hatmine, mukabelelere, tilavete Ya Rabbi Ramazan çıktığında bizi affetmiş olasın, rahmet etmiş olasın Ya Rabbi bizi Ramazan'a salim eyle, Ramazan'ı bize salim eyle Ramazan'ı bizden tesellüm eyle, yani kabul eyle Yani öyle bir dua ki Ciddiyet istiyor Gayret istiyor, kuvvet istiyor, heves Yani tembel tembel üşenerek teravih değil Neşat istiyor Ya Rabbi tembellikten, gevşeklikten, uyku halinden Bunlardan beni muhafaza et diyor. Kadir gecesini mutlaka buldur diyor. Bin aydan hayırlı olarak bana nasip eyle diyor. Bu dua 27'de. Hiçbirini okuyamasanız bile bu 25 ile 27'deki hastalıkların, belaların kalkması 27'de de özellikle bu senenin, bu Ramazan'ın hilalinde bu dua yaparsanız Kadir gecesi Allah size gevşeklik vermeyecek. Size Kadir gecesini bildirecek, bulduracak. Bu hadise uyduğunuz için, sünnetle amel ettiğiniz için bu Kadir Gecesi'ni kaçıran ebedi bütün hayrını bu senenin kaçırmış oluyor. Onun için Kadir Gecesi bu sene hangi gece? Onu da konuşacağız önümüzdeki derslerde. Bundan dolayı, bu 27. sayfedeki duayı özellikle inşallah yaparsanız e, Allahümme ve şehr-i ramazan diye başlıyor. Sayfa 27'nin zannedesem başında. Bu duaları yaparsanız Allah Teala tembelliğimizi alacak, gevşekliğimizi açacak, uykumuzu açacak. Az uykuyla çok kuvvet verecek bize inşallah. Kadir Gecesi'nde bulduracak, bize bin aydan hayırlı yapacak. Bu dualarla beraber karşılayalım. Sevinçli olalım, ferahlı olalım. Allah'ımızdan bizim canımızı cehenneme haram etmesini niyaz edelim. İnsanları da haberdar edelim. Her akşam 7-20 gece ekranları başında, radyoları başında hazır olsunlar. Ve bu sohbetlere daim olsunlar. Allah Teala dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Tabii en büyük mesele gıybet etmemek, oruçluyken yalan dememek, namahreme şehvetle bakmamak gibi bunlar konuşacağız. Tabii baştan konuşmakta fayda var. Önümüzde hemen bunu konuşabilirim yarın falan. Çünkü neden? Bu kadar fazilet var ama kime? Kalkan oruç kalkandır ama delinmezse orucu neyle deldirebiliriz? Allah muhafaza. Delinmemesi için ne gayret edeceğiz? Bu gıybet ve laf taşıma, nemmamlık, söz taşıma gibi belalardan Kurtulmamız için önce bunu bir hazırlayacağız inşallah. Önümüzdeki e, derste yani e, yarın inşallah e, evvela yarınki dersimizde ne yapalım, konu ne olsun? Ramazanın fazileti çok. İbadetlerin sevabı çok. Ama biz önce şu orucu deldirmemek için bir uyarı yapalım değil mi yarın? Yani yalan, gıybet, dedikodu gibi haramlardan sakınmanın lüzumu ve bunların belası hakkında. rahman Yine iftar duaları Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size bir dua öğreteceğim. Oruçlu kişi bu duayı okursa, eğer e, sofra başında okursa, çoluk çocuğunuza da öğretin buyuruyor. Allah bu duayı çok seviyor diyor. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ben de çok seviyorum. Bu öyle duadır ki buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlu kişi iftardan önce. İftar yaklaştı, birkaç dakika kaldı. Hurmayı hazırlayın. Zeytinle değil ha, o kadın çıktı. Kadın bir doktor. Peygamber diyor zeytinle. Hiçbir uydurma rivayette bile yok. Zeytinle yok. Uydurmada da görmedim yani. Hurma yoksa su. Hurma yoksa su. Sünnetimiz bu. Sünneti amel edeceğiz inşallah. Anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılır. Dünya ve ahiret bütün işleriniz bu dua ile yoluna girer. Allah ve Rasulü bunu çok sever. Dualarım Ramazan Risalesi'nin 380. sayfada, Ramazan. Dergide de var, dergide bulursunuz, ben yazmışım. 380. sayfada. Şimdi, cemik hatalarımızdan, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, El-Azim, el azim, la illahu, el Ve-Tûbü'yle. Bu mübarek dua ile, sizi iftara teslim edelim inşallah, siz de benimle birlikte takip edin, ama emir var, Çocuklarınıza öğretin buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka çoluk çocuk birlikte sofrada. Bunu dergiden, kitaptan bulun yani. Ama biz bu gece beraber başlayalım. Ya azim, ya azim, ya azim ente, ilahi, ente ilahi, la ilahe gayruke, la ilahe gayruke ighfirli, ezzenbel azim, azim, fe innehu, la yagfiru, yagfiru. ezzembel azim, ez azim illel azim. İl azim ey büyük Allah ilahım ancak sensin senden başka hiçbir ibadete layık ilah yok ya Rab çok büyük günahlarım var o büyük günahlarımı mağfiret eyle bu saatte iftar saati boyunlarımızı cehennemden azat eyle beraatlarımızı ihsan eyle büyük günahları ancak büyük Allah affedebilir celle şanhu ve celle celaluhu böylece Şimdi dualarınızı hazır edin kalbinizde. Siz de kendiniz dua edin. Ne dua derseniz bir dua verilmiş size. Kabul olacak. Bir dua var. Her iftarda bir dua var. Bir tane dua edin içinizden. Kalbinizde niyet edin. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Amin Allah. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidim. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Eselüke el cennete ve na'udübüke minen nâr <gülüyor> Allahümün eselüke. Rıdâke vel cennete ve na'udübüke minsekhatüke. Buyuralım. Aşhedu alla ilahin lahu. Aşhedu anna muhammed, abdhu ve rasulu. Estağfurullah aladillah ilahin lahu. Alhi alqiyum ve tuhulai. Allahumma, inni as'aluka aljannah ve a'udhu bika min al Amin. Allah Okundu mu? Hakikat olmadı. Bir daha üçleyelim bunu. Ramazan'da çok yapın. Herkes bunu amel etsin. Şehadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bunu da, bu da Ramazan kitabında yok, bu da dergidedir. Dergide mutlaka bunu bulun, devamlı okuyacağız. Tekrar tekrar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahe lezî la ilahe illahü. El hayyel ve Allahümme, inni as'eluk al-jannah, ve a'guzu bika min al-nar. Aşhedu alla ilahe illa Allah, ve aşhedu an Muhammedan abdhu ve rasulu. Aştuafirullah al-ıla ilahe illaahu al-hayyal qayyum ve tubuilee. Allahümme, inni as'eluk ve bika Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin Allah'ım amin.